yedi duu iman et ki kelimet ile ayle alalım. La ilahe illallah diyerek imanınızı yenileyin istiyor. Demek ki cuma günleri la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah. Bolca, la ilahe illallah demek suretiyle insan kendi vücudunu, kendi inancını, kendi manevi varlığını düşüncesini kontrol altına alıp Allah'a yakınlaşmayı sağlar. La ilahe illallah bir kılıçtır. Nasıl bir kılıçtır? Zihindeki şüpheleri, kalpteki şüpheleri, kişilikteki bozulmaları önler. Kişilik bozulması şöyle bir örnek vereyim: Kişi kendisinden önce memnun olmamaya başlar, çevresinden şüphelenmeye başlar, herkesin kötü olduğunu düşünür ve kendisinin de kötü işe yaramadığını düşünür. Sonra ondan sonra yavaş yavaş kendi kişiliğine saldırgan olur, bu dışarıya çıkılmaya başlar, dışarındaki insanları ani tepkiler verir ve dolayısıyla artık yavaş yavaş kendisinden kurtulmak isteyen bir savaş başlar. Kendisinden kurtulmak çevresini zaten bitirmiş. Dolayısıyla böyle bir kişilik bozulmasını önleyen La ilahe illallah, La ilahe illallah bu kişilik bozulmasının ilacıdır. Çünkü onların o durumdan çıkmasını ancak bu kelime sağlıyor. Ee, insan kendine çok güvenilmesi, insanın kendisini çok yüceltmesi, daha sonra bir hata yapınca ya da işler ters gidince bu defa kişilik bozulmasına doğru başlar hareketler. Onu, bu yaptıklarının hata olduğunu gösteren kelimesi La İlahe illallah'tı. La İlahe illallah çok söyledikçe ondan sonra o kendisinin e, yanlışını görmeye başlar ve önceki kendine olan güvenin yanlış olduğunu anlar. onu sonra aha, normalmiş herkes gibi. Ben de bir insanım falan. Yanılabilirim. Ee, ondan sonra demek ki yani gayet normalmiş yaptıklarım. Ben sadece fazla kendim üzerime gitmemem gerekiyor. Ve e, bu hastalıklı durumdan kurtulmaya başlar. Sonra hareketlerde de değişir. Yavaş yavaş. Çok yüceden yüksekten uçanlar sonra böyle hastalıkları Allah onların bela olarak veriyor. Ondan sonra et evet, Allah göstermesi, intihara kadar gidiyor. Ondan kurtulmak istiyorsan her sabah kalktığında la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah manası düşünerek Allah'tan başka mükemmel yoktur. Allah'tan başka kusursuz yoktur. Allah'tan başka ferdi, ferdi olan yoktur. Herkes insanlar bir diğerine muhtaçtır. Ve bu ihtiyaç ile birlikte insanlar birbirini tamamlayıcısıdır. Kadın, erkek, efendim erkek kadın, aile fertler, bireyler ya da aileden e, köyler, belediyeler ülkeler, efendim idareler hepsi bir diğerinin e, ihtiyacı kadar vardırlar. <gülüyor> La illallah otururken, La ilahe illallah kalkarken, La ilahe illallah uyurken, La ilahe illallah konuşurken, ne yapıyorsan yap, her halinde bu kelimeyle barışık yaşa. O zaman e, Allah sana çok güç verir. O büyük güç seni zenginledir, zenginleştirir. La ilahe illallah ilim istiyorsun. La ilahe illallahla birlikte ilim istiyorsun. O zaman Lâ ilâhe illallah adede mâfî ilminillah lâ ilâhe illallah adede mâfî ilminillah lâ ilâhe illallah adede mâfî ilminillah lâ ilâhe adede mâfî ilminillah diye söylediğin zaman bu lâ ilâhe aynı zamanda senin ilmini geliştirir ve ilim eee tahsilin ötesinde tahsil edilmiş ilmin anlam anlam anlaşılmasında onun doğru e, anlaşılmasında faydası olur. İlme karşı hevesini çoğalır. Dolayısıyla ilim hevesi ilme giden bir yoldur. O yolda ilerlersin. La ilahe illallah adede ma fi ilmillâh. Bıkkınlık var, yorgunluk var. Hiçbir şey yapasın gelmiyor. O zaman la ilahe illallah hayyun kayyum la ilahe illallah hayyun kayyum dediğin zaman bunu efendim 7 defa, 11 defa 21 defa, 111 defa, 11 defa 313 defa yapabildiğin kadar tek sayılarda yapıp ve devam ettiğin zaman hikaye varmadan üzerindeki sıkıntı gider ucunda dirilme olur. Ama hala yine e, tam başarılı olamaz. O zaman da la ilahe illallah Muhyi mumid. ya La ilahe illallah Muhyi mumid. La ilahe illallah Muhyi mumid. Bunu diyeceksin. Allah'ın izniyle ondan sonra böyle sapa sağlam diptiriyoruz. Hani su gelmemiş suyu az olan tarlada mümbit olur mu arazide? Herhangi bir şey biter mi? O bitmez. O, onun için La ilahe illallah Muhyi mumid dediğin zaman ondan sonra bir bakarsın ki böyle ki seni kimse tutamaz. La ilaha illallah muhyi mu'mit, la ilaha illallah muhyi mu'mit, la ilaha illallah muhyi mu'mit. Bu da güzel bir duadır. Cuma günleri yapılmasında büyük fayda var. Yine insanlara e, ilişkilerimizde, insanlarla olan ilişkilerimizde e, problem olduğu zaman büyük sıkıntıya düşüyoruz. Bu sıkıntılardan kurtulmak için insan ilişkilerimize dikkat etmemiz lazım. Ee, bu açıdan da entel hadi entel hak leysel hadi illa ent la ilahe illallah bu duayı söylemek lazım. İnsan ilişkilerinde e, haktan ayrılmamak, doğru olanı yapmak ve pişman olacağın işleri yapmamak için bu duayı okumakta. Cuma günlerinde bu duayı bir, bir efendim Hocam bu pal bende büyük bir sıkıntı yaptı. Hayırdır hocam? La ilahe illa ent evet, entel hadi entel hak hadi illa ent la ilahe illallah. Bu palden kurtulmak için bir dua yok mu? <gülüyor> Allah evet. Evet, Allah seni kurtarsın diyeceğim ama bu dualar nerede duyacaksın yani? <gülüyor> bu dualar nereden duyacaksın o zaman? Hadi. Evet. Bakın şey ne diyor? sendi ne diyor. Bana hocam yaz diyor işte mesela. Yazayım mı? Hepsini mi yazayım? Hepsini mi? O birincisi la ilaha illallah. ikincisi, la ilaha illallah adede mafi ilmin la ilaha illallah adede mafi ilmin Mümkün mertebe cuma günü 33 defa Söylemek lazım La ilahe illa ent Ya ya kayyum La ilaha ent Ya hay Ya hay Ya Kayyum Evet Ondan sonra da Entel hadi entel hak Hadi Entel hak Leysel Hadi illa ent ent. Sonra bu e, son okuduğum insanın e, insan ilişkilerindeki pürüzleri gideren bir duadır. Bunlar 33 defa okursanız iyi ziyonu. Entel Hadi entel Hak Leysel Hadi illa ent. Senden başka gerçek yolu gösteren veya gerçek olan yoktur insanlara çok fazla güvenip insanları çok fazla seven sevgisiyle kendisini zehirleyen insanlar vardır. Dolayısıyla hem kendisi hem başkasını zehirleyen bu davranışlar insanın e, psikozuna çok büyük zarar olur. Kendine güveni kalmaz çevresine güveni kalmaz ondan sonra herkesi kötü görmeye başlar <gülüyor> Ya tevvâbı tüb aleyna vâfilena vârhamnâ Evet tevbe için Ya tevvâbı tubaleyna gafilena verhamda. Evet bu da tevbe için yani yaptığın hataların yanlış olduğunu görmeyi sağlar. Hatasını göremeyen insanların hatasını görmesini sağlar. İnsan hatasını görmüyorsa o insan artık e, hayrı bitmiştir. Bir insan kendi hatasını göremeyecek kadar e, fudul ise kendini beğeniyor ve etrafını kötü görüyorsa o insanın artık e, uyanmadığı andan itibaren tehlike o insan için. Sonra merhamet ve sevgisini çoğalmaz için. Evet. Ya Muteal İrham Hali İrham Hali Ya Müticelli İrham Zelli Yine burada da e, bu örnekte de yine e, kendi hatasını görmeyi sağlayan e, Allah-u Mütal ismini e, tüvessül ederek yapılan bir duadır. Kalben odaya katıldı. Aleykümselam kalben kardeşim. Demek ki bu dualar gerçekten cuma günü yapılmasında 33 defa yaparsanız çok büyük. Aleykümselam dostum. La ilahe illallah adede ma fi ilmillah La ilahe illallah ente ya hayya kayyum Ya tevvâbetüb aleyna vâfilena verhamna Ya mute'ali irham hali Ya mutecelli irham zelli şeklinde bu dua örnekleri çok güzel bir dua örnektir. Bunu 33 defa cuma günleri söylerseniz efendim e, ay içerisinde çok büyük değişiklikler olur ve onu takip edersiniz artık. Daha birçok örnekleri var. E, genellikle Abdülkadir Gelen Hazretleri'nde selamun aleyküm tıbdüm fedkulühe halidin sihir büyüden kurtulmak istiyorsanız eee kendi e, isminizin Ebcet hesabı karşılığı ne kadarsa mesela diyelim ki Doğuhan, Doğuhan ismi e, Ebcet hesabı karşılığı diyelim ki 117 117 defa her gün e, selamun gavlen bir rahim dediğiniz zaman hikaye varmaz. E, sihir büyü ve, veya buna benzer şey varsa üzerinizde çözülür gider Allah'ın izniyle. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime vardı. Sel Yasin'de selamın Kavlen Mir Rabbir Rahim Selam Kavlen Mir Rabbi Rahim Yasin'de geçer e, Bu ayet-i kerime Çok bereketli bir ayet-i kerimedir Selam Kavlen Mir Rabbi Rahim Her sabah kattığınızda ben 98 defa okumam gerekiyormuş hesap etti sizde EBCT hesabı karşılığı ne olduğuyla ilgili internette yazdığınız zaman çıkar olmadı benim sayfamda da var diğer sayfalarda var dolayısıyla onu hemen bulur o kadar söyleyebilirsiniz söylediğiniz zaman hikaye devam etmeniz lazım hikaye sonra vücudunuza takip edin gerçekten büyük hafifleme olur bir bu ayet-i bir de ya selam ya Allah ya selam ya Allah da okunabilir ya selam ya bari ya Allah. Ya selam ya bari ya Allah. İkisi de e, e, yerle gök duası üzerinde. Amin. Ya selamı bu da çok ilginç bir dua esmasına. Ya selamı ya bari ya Allah. Evet. Başka örneklerde yer gök evet. Ya Rabbi. Ey Li inlem taafir men yafir, Ya Rabbi ifirli inlem taafir men yafir. Aslında bu çok teselli bir dua. Ya Rabbi sen beni bağışla, mafret et. Sen etmezsen sen beni bağışlama bağışlamazsan beni kim bağışlar? <gülüyor> Bunu 33 defa desen, bir dedi, iki dedi, üç defin. Onunla samimlikte Ya Rabbi bu durmadan söylüyor. <gülüyor> 33'e varmadan Allah izniyle subhanallahi ve bihamdihi Subhanallah lazım. Evet bu da çok e, evet bu, bu, bununla ilgili bir hadis-i şerif var. La ilahe illallah kefenin bir tarafına bu duada Subhanallah ve bihamdihi Subhanallah lazım da bir diğerine konsa diye rivayet var. Evet. Ya Rabbi unzur inlem tenzur men yanzur. Ya Rabbi onzur inlem tenzur men yanzur diye dua var. Ya Rabbi irham illem terham men yarham. Evet. Ya Rabbi bana merhamet et. Sen acımazsan bana kim acır? İnsanlar acır. İnsanlar acır ama hep aleyhine acır. Hep acır bir de ben vurayım der. Acır senden yararlanmak ister. Acır gibi yapar ama senden öcünü almak ister. İnsanlardan iyisi yok mudur? Vardır. Kalbinde Allah korkusu olan yok mu? Vardır ama o da ben çoğu zaman başkasına yitecek kadar Değildir. Hep kendisini aşamayan insanlar çoktur. Ya hu, ya hu, ya men hu hak la ilahe illahu. hu Ya hu, ya hu Ya men hu, hak la ilahe illahu. Ya hu, ya hu Ya men hu, hak la ilahe illahu. Allah bir kulun kalbinden merhameti aldıysa o insan yeryüzünün en kötü insanıdır. Evet. Allah la Allah Muhammed Resulullah, la Allah Muhammed Resulullah. Alhamdulillah <gülüyor> Lәdi man علينا binametl İmam ve İslam. Ya Rabbi İman ve İslam nimetini bize verdin. Sana hamd olsun. Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Bizi böyle bunu bizden mahrum etmek gibi bir ceza verme Ya Rabbi Değil mi? İman nimetini mahrum olursa, ondan sonra artık dünyalar senin olsa işe yaramaz Allahümme salli ala seyyidina ve muhammedin ilbeşiril mübeşiril müminin nebime kalallahu lazim Allahümme salli ala seyyidina وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيءُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ Evet, Allah müminlerin, insan sahiplerinin لَا يُضِيءُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ Evet, müminlerin ecini zayi etmez diye buyuran, Allah'ımızın müjde veren ayetlerinin kendisine geldiği Muhammed Mustafa'ya selas-selam olsun. Allahümme sallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin elbeşiril el mübeşiril el zâkirin. El Bima kal Allahü teâlâ. Fazukuruni yedhikurkum. Uzukurullah zikran kethira. Nusebihuhu bükraten ve asıyla. وَالَّذِي يُصَلِّ عَلَيْكُمْ مَلَائِكَةُهُ لِيُخُرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورُ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَهِيمًا تَحَيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامًا وَاَعَدَّ لَهُمْ أَجَرًا كريما. Evet. Burada da yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e selam selam olsun ki o zikreden zakirlere şöyle müjde getirdi. Ona Allah bu müjdeyi verdi. Siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Allah'ı çok çok zikredin. Sabah akşam zikredin. O peygamber ki size dua eder. Melekler de sizin karanlıktan aydınlığa çıkmanızı ister. O zaten müminlere çok rahimdir. O gün onun duası sizinle buluştuğunda selam selam selam osundur. Ve addalehum ecran kerima sizin için ecri kerim hazırlamıştır. Evet. Ali İmran أَلِمَ رَبَّنَا إِنَّنَا أَسْمِيْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنَا آمِنُ بِرَبِّكُمْ فَأَمَنَ رَبَّنَا فَفِي الْأَذْنُ بَنَا وَكَفِيرَنَا Ey Rabbimiz Gerçek şu ki biz Rabbinize inanın diye imana çağıran bir davetçiyi Peygamberi Kur'an'ı işittik Hemen iman ettik Artık bizim günahlarımızı Bağışla Kötülüklerimizi ört Ruhumuzu iyiliklerle beraber, ilerle beraber pardon. al Ey Rabbimiz Efendim, güzel e, dua örnekleri Gerçekten e, Dua ile meşgul olmak insanın dilini Düzeltiyor Onu anlamak, ona katılmak, kalbine Rehabet, yumuşaklık Tatlılık veriyor Allahümme sallim Sallim ala seyidina Muhammedinil benşinil mübenşinil Amilin Bima kana Allahu alazim inna la udhima malamil minkum min zakarin aw unsa bima kana man min zakarin aw unsa fa huwa mu'min fa ulai ka fa fiha evet yine efendimiz sallallahu Muhammed-i Beşir'e seyyidimize salatü selam olsun ki o temiz iş yapan, güzel amel iş yapanlara şu müjdeyi verdi Allah ona. Ben içinizden erkek olsun, kadın olsun, iyi iş yapanları amelini zayi etmem. Yine başka ayet-i kerimede kim kadın olsun erkek olsun, güzel iş yaparsa, ameli salih işlerse o gerçekten mümindir. Onu ben cennetime korum, girdirir ve orada sonsuz nimetlerimi rızık olarak ona veririm. Evet, başka ne yazmışsınız? De ki duanız olmasaydı, Rabbin ne diye size değer versin? Furkan Suresi. Evet. Aslında burada duaya teşviktir. Yoksa Allah yarattığı varlığına değer vermez mi? Değer verir ama... E, duaya dua eden kuluna daha fazla değer verir demektir. Allahümme salli ve selam ale ensin yedine Muhammed'in beşiril mübesşirin envabin. Bima kana Allahu'l Evet, Allah'ın evabin evabin kimdir? Evabin Allah'ın <gülüyor> dostlarıdır. Allah'ın dostlarına Peygamberimiz şöyle müjde geldi. Şöyle müjdeyi hatırladı, hatırlattı. Demek ki peygamberimize Allah dostlarına gelen bir müjde gelmiş. Neymiş bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Fe inne kana lil-awabin gafurur. Ne heşaunun rabbihim. Zalik jazal muhsinin Allah dostu yoktur. İşte buranda Allah dostu diye bir ayet gösteremezsin dedim. Halbuki o kadar dolu ama görmek isteyene gösterirsin. Görmek isteyeme ne göstereceksin? Kullarım sana beni sorduğunda şöyle, söyle onlara ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin. Dileğine karşılık veririm Amenem. O halde Kullarım da beni davetime Uysunlar Bana inansınlar ki Doğru yolu bulalar Dikkat birin, Cenab-ı Hak ezanla Herkesi namaza çağırıyor biz gitmezsek Ondan Sonra dua etmeye de Yüzümüz olmaz Allah Müminlerin dostudur Ayeti de var değil mi Allahu gör mu'minin Evet Allahümme salli ve sellem ala seyyidina Muhammedin'in beşiril mübeşiril tevabin. İnna Allah'a yuhibbül tevabin ve yuhibbul mutadahirin. Ve vellezi yekbelü tevbeti an ibâdihi ve afu'anü seyyiat. Evet, Allah tevbe edenleri sever, Allah temizlenenleri sever. İkisini birleştirirsek Allah tevbe ile temizlenenleri sever. O Allah kullarının tevbesini kabul eder günahlarını da affeder. <gülüyor> ya Allahumme sallien ale'n seyyidina Muhammedin el-meş'iyyil meş'inil muhlin suyin bima azim. Emen ken arzuni rabbi felyamel amelen salihan ve la bi ibadeti rabbi ahada muhlisin leddin Evet kim Allah'a kavuşmaya, Rabbisine kavuşmaya dilerse o zaman ameli salih işlesin. Rabbisine kimseyi ortak koşmasın. Sadece dini Allah için yapsın. Yaptığını Allah için yapsın. اللهم صل على سيدنا محمد بن شين المبشرين الخاشعين بما قال الله العظيم واستعينوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا للخاشعين الذين يظن أنهم ملاك ربهم وأنهم إليه راجعون اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَا قِيَامًا وَقُعُدَهُ عَلٰى كُنُوب۪ي وَتَفَكَّرُونَ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقَتَهَا زَابًا طَلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَزَابًا نَارُ Keyif Suresif, evet. Bu ne diyor? Sabır ve namazla birbirinize yardımlaşın. Bu konuda yardım edin. Çünkü bunu yapmak, sabırlı olmak ve yani gerçek namaza devam etmek zor bir iştir. Ancak Allah korkusu olanlar müstesna. Onlar bunu kolayca yaparlar. <gülüyor> Yine onlar ki Rablerine kavuşacağı günü arz ederler ve onlar Rabbisine dönerler. Gerçekten Allah'ı ayaktayken, otururken, yan gelmiş yatarken de zikrederler ve yerin ve göğün, göklerin yaratılışı hakkında tefekküre dalarlar ve derler ki: "Rabbimiz, haşa bunca yarattıklarını boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz."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 ortak koşmasın değil mi? velâ yüşrik bir rabbihi ahada ayet-i mi? evet velâ yüşrik bi ibadeti rabbihi ahada femen kâne yercu liqâ rabbihi felyâmel amelen sâliha evet keyif suresinde miydi bu? Evet değil mi? Keyif dedim. Evet Keyif Suresi. 110. Evet bu örnekler çok. Tabii ki yeter ki dua edecek gönüle sahip olmak lazım. Bir insan dua edecek dili yoksa, kalbi yoksa, gönlü yoksa, elbette sıkıntıya düşer. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin elbeşiril mübeşiril musalline bimâ kâlâllâhu'l-azîm fe yakınu s-salâtenne s-salâtenne hâni l-fahşâi vel-mûkeri yakınu s-salâtu v-amur bil-mâruf vel-a'ni l-mûker vesbir alâ mâ min azmil umur. Evet peygamberin sana selam olsun ki o bize namaz kılanlara şu müjdeyi getirdi. Allah'ın ayetini ki orada şöyle buyurur. Namaz insanı fuhşiyattan münkerattan alıkor. Adam namaz kıldığını söylüyor ama eee fuhşiyatı da yapıyor. Demek ki o namazı namaz olmuyor. Evet. Ekmin-sılaate ve emr bil maruf Evet, maruf ile emret, namazı kıl ve neha ani'l münker. Münkeri de yasakla. Çoğu arkadaşlar irfan, arif filan nedir diye sordular ya işte bak ve'mur bil maruf ve memur bil maruf aynı kökten kelime. Resulüm sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan kötülükten alık koyar. Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. Pis huylarımızdan arınmak için bir dua var mı? Misal sigarayı bırakmak için? <gülüyor> ya evet. Sigarayı bırakmak için en büyük dua la ilahe illallah. La ilahe illallah. La, la On söyle. Ağzında bir e, tatlı bir köpük oluşur. Tatlı hatta su gelir. O suyu muhafaza süre, sürekli içeriye yut. Gece kalktığında da biraz gece namaz kıldı. Ondan sonra da yine bunu söyle. Yine böyle bir şey gelir ve yine onu yut. Ondan sonra gece ve gündüz bunu zikre devam et. La ilahe illallah. Sonrasında üstünde Muhammed Resulullah. Ama o öyle bir şey geldiği zaman sakın tükürme. Ee, ve bu şekilde devam et. Kısa zamanda sigara ağzına kötü görünmeye başlar. La ilahe illallah. Büyük duadır. Bundan daha büyük silah yoktur. Ağzın içini böyle bütün o e, seni bağınlı yapan mikroplardan kurtarır. Ama devam edeceğiz. Sonra biraz acık e, boğaz e, kanallarında e, o pislerin çıkması, zorlanması olur o zaman e, limonla bal ağzına al, orayı temizlesin. O gıcıklık gitsin. Sonra sigarayı yavaş yavaş bırakırsın. Tabii her şeyi azmin. Önce azim ile Az önce söylediğim duaların hemen hemen hepsi sigaraya bırakmak içindir. Yukarıdan beri söylediğim bir tür dualar var ya. Ama yeter ki iste. Sürekli yapacaksın. Bir dost dostum gelmiş. Allah razı olsun. Güzel insan. Allah razı olsun. Evet. Ha onlardan, onlardan devam edeceksin. Ama 33 defa aldığın zaman, ettiğin ağzınızda gelen bu tatlı suyu asla dışarı çıkarmayın. Bir rivayet var Medine'de Efendimiz Aleyhisselam'a birisi gelin, yarosu da ben şöyle şöyle yapıyorum. Nasıl yapıyorsun? Fatihayı okuyorum, okudukça okudukça okudukça ağzıma böyle mi tatlı su geliyor. O tatlı su, acı su gelirse bil ki daha henüz o değil. İlk zikir yaptığınız zaman da ağzınızda kekremsi su olur. Yani 30 defa, 20 defa, 100 defa, 300 defa ne kadar yaparsanız, o yaptığınız dualarda ilk önce bir kekremsi ağzınızda su gelir, oluşur. Normal o. O, onu çıkarın dışarıya, o, onlar çıkacak. Ama ne zaman artık tatlı su gelmeye başladı onu çıkarmayın. O tatlı su berekettir. Onu diyor, o şekilde diğer insanlara okudum, üfürdüm. Ondan sonra diyor adam iyi oldu diyor. sallallahu aleyhi sana sellemin takriri hadislerindendir bu. Takriri hadis, duydunuz mu? Takriri hadis. Pa rola aleykümselam. Diğer kardeşlerimiz, hayırlı sabahlar. Takriri hadis duyan var mı? Takriri hadis şudur. He. Ha. Peygamber o hadisi ne söylemiş, ne de yapmıştır. Ama onun yanında sen duydun değil mi bir dost? İyi, Allah razı olsun. Ee, onun yanında bir başkası tamamen olayı anlatıyor. Ve efendim سنه senimde bir şey söylemediği zaman buna takrir deniyor. Eğer ki normal insan da olsa bun denmez. Ama peygamberimiz her yanlışa cevap vermekle görevli bir peygamber. Her peygamber böyledir. Kendi yanında yanlış yapıldığı zaman onu düzeltmekle görevlidir. Peygamberimiz de vazifesini tam manası yaptığına göre ona söylemiş, yanlış olsaydı söylemiş olması gerekirdi. O zaman bu nedir? Takriri hadistir. Her türlü sünnet vardı. Takriri sünneti bunlardan birisidir. Çeşitli sünnet var. Ya yani üç türlü. Ben yanlış okudum. Her türlü yanlış okudum. Evet. evet. Takriri Sünnet ee, Hocam Resulullah Bütün ayetleri sahabelere Açıklamış mıdır Bütün ayetleri Sahabelere açıklamaya Açıklamaya açıklamıştı da ama boyutu farklıdır Herkes ne aldı Bir de var Herkes ne aldı Herkes Hazreti Ali'nin anladığını mı anladı Herkes Hazreti Ebu Anladığını mı anladı Yani işte sen anlatırsın da Muhatabın ne aldıysa o kadarıyla anlatmışsındır. Eğer ki maksat ifadeyi meramsa, bu açıdan sahbenin içerisinde yüzü geçmez müctehit derecesinde alim olanlar çoğu bu derecede değillerdi. İbn Abbas her ayeti açıklamış, İbn Abbas öyle biridir. Evet doğru. İbn Abbas İbn Abbas için bunu söylenir. Ondan sonra İbn Mesud radiyallahu an Ebû Musel eş-Şâri (radiyallahu an) e, birçoklar için ama Ebû Hürey'i hiç aynı şeyi söylemiyorlar. Çünkü Hazreti Alef'erremiz bulunduğu yemekte Ebû Hürey'i konuşturmamıştı. Yani e, bu açıdan e, her şey açıklanmıştır. Öylesi gizli kapalı bir şey yoktur. Denme, denmesi yanlıştır. Herkese ee, efendim söylesem herkesin aklına göre kültürüne göre anlayacağına göre kimine göre la ilahe illallah Muhammed Resulullah yeter sana başka bir şey lüzum yok dediği zaman çarşıda bunu do dolaştırmış gezmiş adammış. Men la ilahe illallah Muhammed Resulullah dahil cennet. söylüyor. Hatta yanında birkaç kişi daha katılmış. Tam 10 kişi olmuşlar. Sürekli geziyorlar, söylüyorlar. Ana hani az önce bir sordu kardeşimiz. Tebliğ cemaati vardı. Böyle bir yapmışlar. Resulullah gidin yapın demiş falan. Onlara o görevi vermiş. Hazreti Ömer daha sonra gelmiş. Ya Resulullah demiş diğer İslam emirleri ne olacak? Bütün zannederler ki sadece bu kadar. Ne savaş ederler, ne namaz kılarlar, ne olacak bu insan hali? Bunları bir çevirelim demiş. Yok bırak onları, on, on, onların tadı, o zevki, onlar onu yapsınlar demiş. O zaman Kur'an'a baktığımızda Peygamber Efendimiz hep ilimden, hep e, tıptan insanlara bilgi vermiştir. Her konuda, her konuda mümkün mertebe. Yani Peygamberimiz sallallahu bir doktor gibi görmek doğru değildir. Ama din adına bir doktordur. Doktorun bütün bildiği detayları biliyor manasında değil. Dünyanın dönmesi insanın yaratılmasında bilgi vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in değil de, Kur'an'da bununla ilgili bilgiler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dönemindeki insanlar bunu yadırgamışlardır. Yani bu ne demek ya falan ne anlatıyor? Hiç anlaşılmaz şeyler sözlerdir diye eee karşılamışlardır. Evet. Dolayısıyla Resul'a kendisine ne bildiriliyorsa, Kur'an'da ne varsa o şekilde Kur'an'da var olanın dışında tatlı su ile tuzlu suyun karışmaması gibi, değil mi? Evet, aynen. Evet. Allah razı olsun. Allah razı olsun sevgili kardeşim. Maşallah bilgili kardeşlerimiz çok yani demiş ki yani tam böyle bir bilgili bir kardeş bulsak da yani onun talibesi olsak diye 53 birinin suyu tatlı susuzluğu giderici diğerinin tuzlu acı iki deniz salıveren aralarında bir engelsiz aşılmaz bir sınırı koyan odur. Engelsiz aşan devam eden evet engeli olmadan Furkan suresinde değil mi? Evet. Allah razı olsun. Ne mutlu ne mutlu ne mutlu. Rabbim İmanımız, bilgimiz, aşkımız, muhabbetimiz çoğalsın, bereketlendirsin. Amin. İnne ma yusabirun ecrahum bighayri insab. Ulaken <Sessizlik> ladina daevumullah ve ulakenhum ulul albab. diyen ayet kendisine gelen Muhammed Aleyhissalatu vesselama salat selam olsun. Ne diyor ayet kerimede? Allah sabredenlerin ecrini bir gayri hesap verecektir. İşte onlar Allah'ın gerçek hidayete ve erdirdiği insanlardır. Onlar gerçek dünya ve ahireti düşünen akıl sahibi insanlardır. Gerçekten dünya ve ahireti doğru düşünen, tam anlayan insanlar onlardır. Onlar başlarına bela geldiğinde sabrederler. Çünkü göndereni bilirler. Kimden geldiğini hep hatırından çıkartmazlar. Daha sonra Müslüman olduğu söyleniyor. Kimi anlattın? Kaptan Kusto'nun keşfettiği. Evet. Bir dost öyle dedi. Evet. Allah razı olsun. Bu e, dua örneği Abdülkadir gençlerindir okuduğu az önceki dualar. E, ne kadar güzel. Hem Kur'an okuyor, hem de o Kur'an'ın kendisine gelen Peygamber'e selam selam okuyor. Ne kadar güzel. Yani çok güzel bir şey. Hani bizdeki bu gelenek hep eskiden beri vardır. Biz hocalar e, camiden sonra el-Fatiha deriz. Onun sonra cemaateme Allahümme salli resulüne veli bin Muhammed önce sonra Fatiha okurlar. Bu edebendir. Resulullah'a edebe Fatiha dediğimiz halde salavat-ı unutmazlar. Her fırsatı salavat-ı şerifiye sebep olarak kabul eder ve hemen salavat-ı Bir iyilik oldu hemen. Allahümme salli resulüne veli bin Muhammed. Biz o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın selaması onun bilgisi onun bu yolu bize göstermesiyle öğrendik bu güzellikleri diye ona selat selam gösterirler getirirler. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık mallardan canlardan, ürünlerden biraz azaltma fakirlik ile deneriz. Evet. O mu? Başka etkile Ey peygamber sabredenleri müjdele ve 5. Sabirin 1.56'da evet. Sabredenler kendilerine bir bela geldiği zaman. Elle dine iza sabitu musibetun. Kadu inna lillahi ve inna ilehi racun. Bakara suresi. Burada bir soru aklıma geldi. Yani Ahsap suresi 56. Ee, bu okuduğunuz oradan değil arada. Buradaki ayet salavat getirmek mi yoksa e, Neredeki ki ayet? Bakara Suresi Esin ee, e, mikrofonu al da bir sor bakalım. Allah ve melekleri peygambere çok selavat getirir. Ey müminler siz de ona selavat getirin. Tam bir teslimiyetle selam verin. Aleyküm selam. Esnaf Osman Aleyküm selam gelmiş. Allah ve melekleri peygambere çok selavat getirir. Ey müminler buradaki selavat selavat mıdır mı diyor. Yani selavat'tan ne anladığımıza bağlı. Hani epemi müpemle tarif etmiş olduk. Salavat ne demek? Salavattan ne anlıyoruz? Buradaki, bence cevap veriyorum şimdi. Buradaki salavat, salavat demek. Ama salavattan ne anlıyoruz? Allahümme salli ala seyyidina ve nebina Muhammed dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Ne anlıyoruz? Efendim, selavat getiriyoruz. Resulullah'ın sünnetine uymuyoruz. Salavat getiriyoruz. Resulullah'ı sevmiyoruz. Olsa böyle bir varsayım düşünelim. Bu selavat olmaz. Selavat getiriyoruz efendim Resulullah'ı model almıyoruz. Resulullah yerine gidiyoruz. Avrupa'yı model alıyoruz. Bu selavat tam oldu mu? Yani selavat da ne anladığımıza bağlı. Bence bu selavat bu selavattır. Ancak o selavatı ne anladığımızı sorgulamak lazım. Evet. Bu selamet selamettir. Güzel bir, güzel bir cevap oldu. Ben de bu soruyu da cevabı da beğendim. <gülüyor> Ama senin demek istediğin kalben bir açıkla bir, belki de bir güzel bir şey katkılamayacaksın. Selamun Gününüz sayıda geçsin. Bu selamet nedir bakalım. Allah'a, Allah meleklere, peygamberlere evet. selamet getirirler. Ey müminler siz de ona selavat getirin. Tam bir teslim. selamın aleyküm. Allah birlikteliğimize hayırlara vesile kılar inşallah. Aleyk. Şimdi ben buna baktığımda e, hadiste Amin, selavat inşallah. yani en iyi, en güzel selavatlısı bu <gülüyor> ayet-i kerime söyleniyor diye bakıyorum hadis içerisinde ama e, açıklama yapıldığı zaman buradaki selavatı e, peygambere destek amaca, ona yardım, dini yüceltme amacında Allah ve melekleri Peygamber'e selavat getirir. Burada Allah ve melekleri peygambere yardım eder. Dini yüceltmesi için. Ey müminler siz de ona selavat yani yardım edin. Onun sünnetiyle, onun indirdiği onun getirdiğiyle onunla beraber olun. Bu dini yüceltin. Aynı şekilde ben Allah'ın salli ala seyyidina ve nebina Muhammed dediğimde de aynı şey evet. olmuş oluyor. Ben de aynı ama bu kavliyor Sadece sözlü e, bir salavat değil aynı zamanda da hayata geçirmekle adına senin dediğin de anlaşılır. Yani hayata geçirmek e, konusu olunca hani söyleyip durma hadi kalk yardım et madem camiye gidelim. İşte falan kardeşimize zekat verelim, fitre verelim falan falan yardım etmek veyahut da hizmet etmek bunların hepsi ben Allahümme salli aleyhi ve Muhammed sözlü duamın içerisinde bu da kastedilir Ama uygulama icraat söz önemli. konusu olunca da i̇craat. senin dediğin ortaya. Bir de ben yani, bu icraat da önemli. Hocam. Sadece duada söyle Ama bunlar yani şu olmaması hayır o de demek değil bu demektir falan. Hayır. Bunlar birbirini e, hem sözlü olarak anlayacağız hem ameli olarak anlayacağız. Hepsini birden anlayacağız. Yani felsefi yaklaşım e, yanlış olur. Yok ya odur ya budur. Anladım. Öyle bir şey yok. Bir de ben bir soru soracağım yalnız. O e, zaman yarım olur. Kurbanla ilgili e, bir ayeti kerime söyleyeceğim. Evet. E, onun üzerinde soru sormak istiyorum. E, Müsaade varsa. E, Rum suresinin 31. ayeti kerimesini soracağım. Hepiniz ona yönelerek ona karşı gelmekten sakının. Namazınızı kılın. Müşriklerden olmayın benim aklıma şu geldi, biliyor musunuz? Bu ayete baktığımda dedim ki, bir insan namaz kılmıyor ise, yani bir şekilde günahlık, e, günah işleyip, hani istemeden de şirk koşabilir, istemeden de o hatanın içerisinde Allah'a isyan olabilir. Şu geldi benim aklıma, dedim ki bir insan namaz kılmıyor ise, kurban kesiyor ise, bu durum e, Allah katında nasıl bir e, sevap ile karşılanır veya onun durumu ne olabilir evet, Şimdi cümlenin içerisine bir iki düzeltilmesi Duruklu gereken zaten. kelimeler oldu birincisi e, müşrikse cümlesi onu çıkartacağım müşrikten bir şey kabul olmaz bunu bir tarafa koyalım bu şirk rüya şirki değil yani fiili şirkler değil inanç şirki onu kastediyorum. İnan şirkinin dışında her türlü günahlarda yaptıkları ile günahlar karşılaştırılı teraziye konar. Dolayısıyla terazinin bir tarafına işlediği günah, bir tarafta iyilikleri konacaktır ve bu değerlendirilir. Özür dilerim. Ama şirk kelimesini oradan çıkaralım. Tamam. Oradaki eğer ki yâkerlık manasında gizli şirkse o amena. O zaman orada e, o da yine ayrıca bir günah olarak değerlendirilir. Şimdi, evet, hani, e, birazcık şöyle çıkar varmış gibi geliyor bana. <gülüyor> yani düşünün namaz müminlerin olması olmazıdır. Akıl bali olduktan sonra namazdan kaçış yok ki maaşerde biliyorsunuz ilk hesapta namazdır. Şimdi bir insan ömrünün sonuna kadar namazdan kaçıyor. işine geldiği gibi yapıyor. Ama kurban geldiği zaman da onu yapmak için elinden gelen gayreti gösteriyor. İşte buradaki durum yani ee, şimdi, hali, şey evet. e, mesela hani inandığı dinle örtüşüyor mu? Yani bu şekilde bir serzenişle bulunma, bulunma konusunda bir açık kapı var diyebiliriz. Ama fıkıhta buna böyle bakamayız. Her günah kendi içinde, şey her sevap kendi içinde değerlendirilir. Ee, sadece nakillerde geçen e, sadaka fıtırla oruç e, arasında bir böyle bir bağlantı kurulmuş. Eğer böyle bir nakil ve rivayetlerde bağlantı kurulmaz ise biz bu bağlantıyı e, hissi ve manevi ve teşvik tergip amacıyla kullanabiliriz. Yoksa fıkıh olarak geçerli bir bağlantı değildir. Yani namaz Anlatabildim mi? Yani adam onu yapamıyorsa namaz, onu yapar. Namazı kılmak ona gelirse ne kadar yapıyız? Evet, kılabilir. Kılsa iyi olur. Ama yani, onu kılamıyor. Onun yerine kurban kesiyor. veyahut bir da insan, beş vakit namazı kılar, rumaya gelir. oluyor. Allah'ın davetine icabet etmiyor ama yılda bir kere vacip olan kurbana elinden evet. gelen çabayı gösteriyor. Benim anlamadığım nokta veyahut evet, da bayram, bayram namazında geçerli. evet evet cuma için öyle namaz kılmaz cumaya e, koşar ama işte bunun bu şekilde tenkide açık bir tarafı ve tenkit edelim ama bilelim ki o kişi cumayede yerine getirmiştir yani bin tane namaz borcu varsa cumaları içerisinden çık çıktı ve onu cuması sahihtir fıkıhta Cuması düşülür. Cuma bu adam kıldı ama farzları kılmadı. Farzlar için cezasını çekecek, cumalar için çekmeyecek. Bu, bu açıdan fıkıh olarak baktığımızda e, ameli durumun e, geçerli olup olmadığı, sahih olup olmadığıyla ilgili kuralları yerine getirdiği zaman o başlı başına bir ibadettir. İki tane e, hani meseleyi değerlendireceğiz. Birisi Allah'ın yanında ne olacağı. İkincisi kullar arasında nasıl bakılması gerektiği hukukul ibad ve hukukullah diye biz onlara bakarken böyle bakacağız. O adam en azından cumayı kılan bir adam diye bakacağız. Allah onu sorgular. Bizi sorgular. Herkesi çeşitli yönlerden sorgulayacak ama onu biz sorgulayamayız. Biz sadece teşvik için, tergib için söz söyleriz. Deriz ki kardeşim mümkün mertebe işte beş vakitinde kılmaya çalış. Şudur budur uyarırız, anlatırız falan. Ama ona Allah pozisyonunda konuşamaz. Sakın ha, buna girmeyin. Çünkü o durumdan, o kişiyi kurtarır, seni bir defa huzurundan kovar. Sen bu defa kılamayabilirsin. Böyle duruma seni önce düşürebilir. Onun için de insanlara yukarıdan bakarak veyahut da seni şu anda iyisin de yarın efendim bir şey olabilirsin. İnsanları ben de öyle. Hepimiz için. Değil. Kimseye Aslında böyle ben, şurasını çok üzülüyorum. Yani Müslüman, Müslümanız diyoruz. Elhamdülillah. Allah. Evet. E, canımızı Müslümanlar olarak alsın. Onun evet. yüzüne e, o mahşerde öyle çıkalım inşallah. Evet. Ama burada bir samimiyetsizlik olup da insanların bölük bölük olmasını, insanların birbirini tekfir etmesini, insanların arasında sevginin yok olması hep bunlara delildir diye düşünüyorum. Bak şimdi özür dilerim. Mesela. E, e, e, Meyrem suresinin tabii. 96. ayeti kerimesine baktığımızda Allahü Teala şöyle buyuruyor. İman edip iyi davranışta bulunanlara çok merhametli olan Allah onların kalplerinde sevgi yaratacaktır. Şimdi baktığımızda iman ediyorsun ama davranışın yok. O zaman bizim kalbimizde de sevgi yok. O zaman da bu toplumda sevgisiz halde birbirine yaklaşıyor. İşte o sevgisi olup da o sevgiyi kötüye kullanan da var. Mesela adam sevgi değil, onunsa haramlara gidiyor. Haram işliyor, kötü işler yapıyor. Dolayısıyla e, sevgi hedef değil. Sevgi Allah'ın rızasını kazanıp bu dünyada öyle hareket etmektir. Yani siz... Evet. Ama öyle insanlar var ki yani gerçekten çok seviyordu ve sevdikleri için de fuhşa düşmüşlerdir. Her gelen vuruyor, her gedi yani her gelinin dolayısıyla ee, sevgi bazlı bir din anlayışı Hristiyanlıktan Hocam, benim başka benim, bir yere gidemez. Hristiyanın en yani büyük en büyük bir, bu bir... Bir... Böyle, bir... böyle bir yorumu Söyledim, böyle bir yorumu sözümü bitireyim böyle bir dakika Söyledim, buyurun. Buyurun. Söyledim. böyle bir yorumun varabileceği e, tehlikeli noktalardan birisi de budur. Bugün için bu şekilde yorum yapanlar çok. Yani eee bütün kurumsal yapıların bütün ibadet şekillerinin şekli kısmından e, kaçarak e, şekil insanı potada eritir e, bazı kavramlar bazı şartlar bazı pozisyonlar insanı olgunlaştırır bunlardan kurtulduğun zaman sınırsız bir sevgi sınırsız bir aşk muhabbet ve bunun için hayatını tüketen bir e, netice ortaya çıkar bu da işte dinin esası değildir. Din e, kontrollü, bilinçli, neyi ne kadar sevmeyi öğreten bir müessesedir. Bu açıdan baktığımızda. Onun için e, Hristiyanlaşmaya giden bir akım söz konusudur. Hristiyanlar buradan bizi yakalayarak onun için mesela İbni Abbas Hazretleri e, gayril mağdubi aleyhimi Hristiyanların bu yaklaşımına veriyor, bu manayı veriyor. Gayril mağdubi aleyhim diyor. Yani bu yaklaşım Allah'ın gazabını mucib bir yaklaşımdır. Her şeyi sevgiye indirgemek e, İslam'ın din e, temeline koyan büyük dinamik. Benim demek istediğim şu hocam, e, insanı işte, kurumsal Allah'ın verdiği evet. sevgi yani bizi birbirimize ısındıran kimdir? Allah'tır. Kalplerimizi öyle değil mi? Ha, benim demek istediğim Amenna. olay bu. Yani Amenna. sen Allah'a evet. itaat ediyorsun. Elinden, gücünden geldiği kadar e, ibadetlerini yapıyorsun Allah da bu sevgiyi senin kalbine veriyor benim demek istediğim bu müminlerin birbirine olan sevgi bağını kuvvetlendirmesi yoksa başkalarına şirin gözükmek değil aleyküm selam ve rahmetullah hatta bir şöyle mi? Yani alakası işte, değil ama şimdi, sevgi dedin de yani, şöyle bu... bir ayeti kerime de var e, kendi cinslerinizden eşler yaratıp aranıza sevgiyi veren odur <gülüyor> düşünen toplumda bunda ibretler vardır yani karı koca arasındaki sevgiden bahseden Rum suresindeki ayeti kerime hani bu sevgiyi de Allah veriyor. Evin içerisinde huzur olsun diye insanlar birbirlerini aynen. sevsin diye. Çünkü topluma bir nesil yetiştiriyorsun. Topluma bir nesil hazırlıyorsun. O ev huzurlu olmak zorundadır. Tabii, tabii. İşte burada itaat aynen. söz konusudur. İman söz konusudur. Ama... O zaman bu sevgi oluyor. Benim demek istediğim aynen, aynen. bu. Tabii. Ama... Şimdi felsefi bir yaklaşımla yaklaşalım. Senin tarzında yani e, ayetleri değerlendirirken e, sevgisiz bir din ya da dinsiz bir sevgi. İki, iki açıdan değerlendireceğiz. Birisi sevgiyle bir din ikincisi dinsiz bir sevgi. Bu iki tehlike birbirinin içine girmiş. Bu son devrin felsefik yaklaşımlarından etkilenen, temeli şeriat ve fıkıh, usulü fıkıhta habersiz birçok insanlar kucağına düşen oyundur. En büyük oyun, Hocam, Masonların oyunudur. Rahmani sevgiyle şeytani Sevgiyi sevgi. Sevgiyi kullanarak işte onun ölçüsünü bilmek i̇şte için bunları bilmek lazım. Şeytani sevgi olduğu zaman yani dünyayı, şu anda, hani adam özgürler hani haddi aşar. Bir sınır koymaz yani. Ama Rahmani sevgiyle evet merhamet olan bir Aynen. yaklaşım söz konusudur. İşte bu yani ayetlere gitmiyoruz. Şu anda bir duralım. Ayetlere gitmiyorsun. Ayetlerden önce kural ve kavramlardan netleştirmek lazım. Ayetlere gitmiyor. hiç ayet söyleme şimdi. Sadece kural ve kavram üzerinden düşüneceğiz. Şimdi sevgisiz bir din nasıl kabaysa hamsa olgunlaşmamış ise dinsiz bir sevgi de o derece kontrolsüzdür. Ve bugün Avrupa'nın din tahrifatı böyle yap. Şu anda sevgi diye diye din diye bir şey kalmamıştır. Bütün kitaplarda var olan gerçekler hayattan uzaklaştırılmıştır. Uygulanmaz hale gelmiştir. Onun için Avrupa'yı model bütün Müslümanlar da en nihayi varacağı tehlike budur. Kur'an var Ayet var, her şey var. Asla ona göre yaşantı olmayacak. Niye? Çünkü sevgi dindir. Din de sevgidir. Bakış açısı olduğu andan itibaren bütün kavramlar, kurallar, din adına bütün anladığın şeylerin tamamen yazboz tahtasına dönüyor. Ondan sonra bir şey kalmıyor Yani bu mason oyunudur. Bugün için dünyaya oynanan en büyük oyun gerek ılıman Müslümanlar diye bildiğimiz insanların düştüğü oyunlar, gerekse dünyanın bütün sömürü güçlerinin Müslüman ülkelerin sömürü olarak aletlerinin başında gelen bir meseledir. Bugün için dünyayı sömürmek isteyen süper güçler bunu çok iyi kullanmaktadır. Bir kısım insanların aşırı ilim sevdası, gökyüzü, feza vesaire vesaire vesaire, bir sürü ilme yönetirler. Onların arka planda kazancı şudur. Desteklerle para verirler. Siz de ilim yapıyoruz diye sevinirsiniz. Ama bakarsın ki arka planda esas malı götüren o parayı verenlerdir, destekleyenlerdir. Kim o? Ne için yaptı? Dünyaya böyle bir fitneyi vermek için. Mesela Marx'a, Lenin'e de aynı oyun oynadılar. İngilizler yaptı. Çağırdı her ikisini de. Birisini e, Österayç'ten, diğerini Almanya'dan, Berlin'den çağırdı. Hepsini dedi ki siz şunlar, şunlar, şunlar yap. Onlar da bizi destek bulduk. Fikirlerimizi destek gördü falan derken... Bir de baktılar ki yeryüzüne bir kapitalizm, bir de komünizm diye bir bela çıktı. Bunların hiçbirine haberi yok. Onun için biz Kur'an'ın kavramsal bütünlüğünü korumak durumundayız. Bu filtreyi bozmayacağız. Eğer bunu bozacak yorumlara, felsefi akımlara gittiğimiz andan itibaren bir de geri döneceğiz ki eyvah ne Kur'an kalmış içimizde ne değimi. O hepsi dünya sevgi olur. Sevgisi ortaya çıkıyor. Birçok e, sözüm bana hırs. Viat ahiret de katılıyor. Önce ahiretle başlıyor. Önce ahiretle. Mesela Rabiatü'l-Adeviyye'nin sözleri de kullanılıyordu. İşte şunu da ama orada sevgi var ya işte bitti. Mesela malzeme olarak e, ne olursa olsun hepsini kullanıyorlar. Ama haram helal diye bir şey kalmıyor. Ama ilişki işte kadın erkek diye bir şey kalmıyor. Hepsini hak-hukuk e, bir yere dizayn edemiyorsunuz. Ben bunu eğer bir hukuk tahsili yapmış biri olsaydınız daha kolay anlatırdım. E, veyahut da anlardınız. E, hukukta ya da fıkıh diye mislem hukuku fıkıhtı. E, fıkıhta e, bu gibi şeyler geçerli değildir. Sadece objektif olarak bakılır. E, bunlar birbirlerine zıt şeyler. Yani fıkıh bir tarafta sevgi bir tarafta. Bunlar olmaz. Sevginin çok fazla olduğu yerde fıkıh kalmaz. Çok sevdiğin bir insana karşı hüküm veremez, karar veremez. Ve oradaki senin e, e, sadakatin ve bu kabiliyet, adil olma kabiliyetin yok olur. Bunun gibi dini konularda da sevginin çok öne çıktığı yerlerde sürekli din dışı şeyler mubah görülür. Ve orada sevgiye din kurma edilmiş oluyor. Sevgisiz din de tehlikelidir. Ama ölçü işte birbirine ölçü içerisinde. İnsan nasıl bedense, bedensel varlıksa o kadar da ruhsal varlıktır. İnsan ne kadar hissi varlıksa o kadar da aklı varlıktır. His aklın önüne geçmemesi lazım. Akılda hissi öldürmemesi lazım. Dengelemek. İşte dinin mükemmeliyeti burada. Onun için Hristiyanların düştüğü hataya düşmeyelim. Yahudilerin düştüğü hataya düşmeyelim. Dinimizde sevgisiz de bırakmayalım. Ama dinimizi sade ve sade sevgi ve merhamete indirgemeyelim. Manasında söylüyorum. Ve bu açıdan e, eskiler öyle derlerdi. Şeriatı bilmeyen, dini bilmeyen insanların tarikatı olmaz derlerdi. Yani onlar arkasında gidilmez. Çünkü araba frensiz. Frensiz bir arabanın benzeridir. Sadece sevgisi olan adam arabası var ama freni yok. Durduramaz. Kontrol edemez. Haram ve helalde dur kardeşim burası haram noktasıdır diyemez. Onun için bir sürü tarikatlarda sevgi işlenirken o boyutta işlenir ki ondan sonra yoldan çıkar. Bir sürü ahlak terimleri Yine sevgiyle başlar. Sevgisiz ahlak olmaz. Ama artık dinin yerine ahlak almaya başlayınca din ortada kalmaz. Bak dikkat verin. Bazı arkadaşları anlatırken bunun üzerine çok güzel düşerler. Ahlak yani ben ahlakı tamamlamak için gönderildim hadisini. Alır büyütür büyütür büyütür sonra din diye bir şey kalmaz. İyi davranışı sergileyip yani samimi olan İnsanları çok dindar o diye sergileriz ya da öyle algılarız. Bu algımız bizi çoğu zaman yanıltır. Bir şeye çok yaklaşmak onun çok büyük olduğu manasından değil ya da bir şey çok görmek çoğu zaman o çok büyük olduğu için değil, belki çok yakın olduğumuz içindir. Fizik kuralı biliyorsunuz. Onun için bir şeyi çok fazla ilgileniyoruz. Bir bakıyoruz dünyayı o, o kadar görüyoruz. Odur diyoruz. Halbuki bu onun yaklı, bizim ona çok yakınlaştığımız çok ilgi duyduğumuzla ilgili bir şeydir. Yoksa o mesele dinin üstünde bir mesele değil. Bazı arkadaşlar için din ilimdir der. Mesela. Bazı arkadaşlar için o kadar çok ilimle meşgul olmuş ki ilimsiz bir din düşünemiyor. Ve ondan sonra diyor ki son neticeye varıyor. İlim, din ilimdir diyor. Veyahut da sevgidir diyor. Falan. Dolayısıyla bu aslında şunu gösteriyor. Yani o kardeşimiz ilimle o kadar meşgul olmuş ki onun dışında bir şey göremez duruma gelmiş. Onu çok sevmiş. Onun asla hatasını göremez duruma gelmiş. Evet. Diyelim. Böyle güzel sohbet oldu. Aslında eee Tabii sizin de muhakkak güzel paylaşacağınız şeyler var ama e, müsaade buyurursanız e, fıkıh ve fakihle ilgili e, geçen anlatım tabiri de biraz daha açayım.